Şeytan Rijim, İsmi Allahü Rhamanü Rrahim. Alhamdulillahü Lâhıd al-Qahar. Ve salat ve salamü ala Nabi'na al-Muhtarr, ve ala aale ve ashabihi al ve ala jami' el-Âmiyya ve el -Ebrar. Kıymetli kardeşlerim, şu anda dünyanın neresinde olursanız olun, bu rahleye misafir olan siz güzel kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu zorlu zamanlarda dijital de olsa, online de olsa böyle bir rahleyi halen Cenab-ı Hakk'ın bize ikram etmesi ayrıca büyük bir hamd konusu bizler için. İnşallah sonuna kadar daim olur. Allah bize nefes verdikçe, ömür verdikçe de onun razı ve memnun olacağı hayatın kodlarını öğrenme adına bir gayret hepimizin en büyük arzusu ve emeli olur. Malum kulluk kodlarını biz en güzel peygamberlerden öğreniriz. Bu peygamberlerin iki ismi çok farklıdır. Siz de şimdiye kadar bu derslerde birçok kez bu cümleleri benden duydunuz. İman atanımız olan Hazreti İbrahim farklı bir noktadadır. Bu peygamberlik ailesinin son mühürü olan bu yürüyüşün nihayeti onunla bağlanan, onunla bu iş artık hitama eren iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha farklıdır. Biz de zaten sireti i Enbiya'da hangi peygamberi öğrenmeye çalışırsak çalışalım, biliyorsunuz Efendimizle irtibatlandırarak anlamaya çalışıyoruz. Rabbimize hamdolsun iman atamız olan Hazreti İbrahim'le alakalı, Bugünkü dersimizle beraber 12 ders yapmışız. Baya bir uzun bir yolculuk aslında ve temel şeyleri de öğrendik. Eğer biraz daha detaylara girseydik mesela biraz ben böyle sabırlı davranabilseydim siz de sabretseydiniz biz Hazreti İbrahim'den tevhid dersleri diye bir 10-15 ders yapmamız gerekirdi. Çünkü Hazreti İbrahim'den tevhidi biz bir derse sıkıştırdık sonraki derslerde ise biraz üzerindeki vurguları size hatırlatmış olduk ama ben çok iyi biliyorum çünkü sizden bana gelen sinyaller mesajlar öyle siz bu dersleri buralarda bırakmıyorsunuz alıyorsunuz son, sonra farklı bir biçimde üzerinde çalışıyorsunuz gruplarınız var birbirlerinizle o grup noktasında daha farklı bir biçimde müzakere ederek bu derslerin arkasından benim tam olarak söyleyemediğim ya da sadece ipuçlarını verip bıraktığım ya da sadece temel mesajları bırak, verip gerisini size bıraktığım şeyleri siz tamamlıyorsunuz. O noktadaki gayretiniz de devam etsin. Çünkü her şeyi burada konuşmamız zaten mümkün değil. İnşallah sizlerin gayretiyle bu manada bu derslerdeki istifademiz daha da farklı bir noktaya gelecek. Şimdi Allah nasip ederse bugün Farklı bir dersimiz var farklı bir konumuz Hazreti İbrahim'in inanç noktasındaki vesveselere devalar diyerek vesvesenin inanç boyutuyla alakalı Hazreti İbrahim'in üzerinden bazı ilaçlar alacağız ki geçen ders kısmen bu meseleye de biraz değinmiş olduk. Allah izin verir de haftaya ulaşırsak o günkü dersimizin konusu Hazreti İbrahim'in duaları ve onların yani o duaların Evrensel mesajları olacak. Böylelikle 13 derste Hazreti İbrahim'le alakalı yürüyüşümüzü tamamlayacağız. Sonra Hazreti İsmail'le devam edeceğiz. Biz Hazreti İsmail'i de anlatsak, Hazreti İshak'ı da anlatsak, yiyen olan Hazreti Lut'u da anlatsak yine gündemimizde hep Hazreti İbrahim olacak. Sadece onlar da değil yani artık Hazreti İbrahim gündemden düşmeyecek hiçbir zaman. Hangi peygamberi, anlatırsak anlatalım. Bir kere söz dönüp dolaşıp Hz. İbrahim'in üzerine gelecek. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği mesajlar çok farklı ve çok boyutlu olduğu için bu meseleyi nasıl değerlendirirsek değerlendirelim. Hangi konuyu konuşursa konuşalım. Hangi o peygamberler silsilesinin Önemli isimlerinden birine misafir olursak olalım söz bir yerden o iman atamıza bağlanacak. Allah bizi onun yolundan son nefesimize kadar ayırmasın. O İbrahim'i çizginin de mensubu kılsın inşallah bizleri. Şimdi güzel kardeşlerim geçen derse bir iki vurguda bulunayım ki zihninizde bazı şeyler tekrardan hatırlansın. Onun üzerine bina edeceğiz bazı şeyleri. Geçen ders dedik ki Hz. İbrahim'den iki hastalığa ilaç o hastalıklardan biri cimrilikti biri de vesveseydi. Biz kısmen giriş yaptık aslında ikisine de ama cimriliği gördük cimriliğin ilacı cömertlikti. Özellikle Hazreti İbrahim'in misafirleri kıssalarının üzerinden birkaç yerde anlatılıyordu biliyorsunuz. O kısa, kıssalar farklı farklı boyutlarla. Biz oradan bu manada cömertliğe ait özellikle de sofra meselesinin bize yönelik olan mesajlarını da alarak misafir ahlakını ev sahibi ahlakını da alarak bu noktada bazı şeyleri öğrendik. İnanç noktasındaki vesvesenin ilacının da İtminan olduğunu öğrendik aslında Hazreti İbrahim'den. Özellikle Hazreti İbrahim'in Bakara suresinin 260. ayetinde anlatılan o dört kuş kıssasının üzerinden inanç noktasındaki vesveselere Nasıl itminan denilen şeyin ne olduğunu göreceğiz şimdi. Deva olduğunu, ilaç olduğunu gördük. O gün sadece o hafta biraz girdik. Bugün ise bu meseleyi bazı boyutlarıyla irdelemeyi, anlamaya, kavramaya ve biraz da bugünün dünyasında gerçekten vesvese çok ağır bir Hastalıktır malum birçok kardeşimiz de var bu noktada sıkıntı çekenler. Onlara o biraz olsun bu manada ilaç adına, deva adına, şifa adına bazı şeyleri sunmak biz de bundan karşı karşıya kalabiliriz. Bazen üstünü örtüyoruz bazı şeylerin bugün belki bu detaylar çerçevesinden bunları da görmüş olacağız. Şimdi Hz. İbrahim'in o kıssasının anlatıldığı ayete bir gelelim. Bakara suresinin 260. ayetinde tek bir yerde anlatılır Kur'an'da başka bir yerde yok. Ama Bakara suresi Kur'an'ın biliyorsunuz Fatiha'dan sonra gelen suresidir ve Kur'an'ın en uzun suresidir. 286 ayetle Kur'an'ın 30 cüzünün iki cüzünü oluşturur o muhteşem süre. O sürenin okunmasına dair aleyhissalatü vesselam efendimizin bize neler neler söylediğini de biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da bir tefsir kitabından açın okuyun. Sahabenin Bakara suresini okuma noktasındaki hassasiyetini de o kitaplardan okuyun. Neden söylendiğini de o sürenin muhtevasına ait bazı bilgileri aldığınızda daha da iyi kavramış olacaksınız. Biz de şimdi özellikle artık söz Hazreti Yakuba geldikten sonra İsrail oğulları ile alakalı inanılmaz uzun bir sayfa açacağız. O sayfanın en önemli yerini Hazreti Musa oluşturacak. Hazreti Musa dediğimizde biz o Bakara süresinden çok da kolay kolay çıkamayacağız. Neler neler anlatacak Rabbimiz o sürenin içerisinde oralara geldiğimizde göreceğiz. Şimdi biz bu süreye geldiğimizde süre uzunca bir süre ama Sonlara doğru böyle 255. ayete geldiğimizde mesaj bir zirveye çıkacak. O 255. ayet hangi ayet? Ayet El Kürsi. Ayetel Kürsi Bakara suresinin de Kur'an'ın da zirvesidir aslında. Neden ona Ayetel Kürsi dendiği Allah Resulü'nün o süre hakkındaki o ayetler hakkındaki sözleri niçin onun sürekli bizim dilimizden düşmeyen ayetler olduğunu zaten şöyle ya da böyle biz biliyoruz. Bakara suresinde yakalanan o zirve sonra irtifa kaybetmiyor benim güzel kardeşlerim. 255'ten 286'ya kadar ayetler mesaj itibariyle hep zirvededir. Bu 260'da o grubun içerisinde zaten. Şimdi biz ayetel kürsüyü okuduk. İlerliyoruz. Önümüze 258. ayet geliyor. O ayeti okuduk yine burada biz. Hz. İbrahim'le adı Kur'an'da anılmayan o zalimin Nemrud'un mücadelesini. Nemrud'la o konuşmaları okuduk. 258. ayette. 259'da. Kur'an'ın isim vermediği ama bazı müfessirlerimize göre Hazreti Yüzeyir olduğu söylenen bazı müfessirlerimize göre de başka bir isim. Yüzeyir aleyhisselamın derslerine eriştiğimizde inşallah onları irdeleyeceğiz. O 259. ayette bir diriliş kıssası anlatılıyor. Allah'ın öldükten sonra yeniden dirilişi haşır işte yeniden ba'del mevd dediğimiz Ölümden sonraki yeniden hayatın başlangıcıyla alakalı zihinlere gelebilecek sorulara bir kıssa üzerinden ya da bir mesel üzerinden ne diyeceksek bu ayrıntıyı oraya geldiğimizde irdeleriz. Bir ayet üzerinden bunu bize söylüyor 259'da konu bu 260'da söz yine Hazreti İbrahim'de işte bugünkü konumuzu yine konu diriliş kıssası. Demek ki bu diriliş meselesi önemli bir mesele ve zihinlerde bu noktada bazı şeyler oluşuyor. Öldük nasıl bir daha hayat başlayacak? O ölüm anı merak ediliyor biliyorsunuz. Ölünden sonra başlayan süreç merak ediliyor. Ölümden sonraki hayat onun önceleri de var biliyorsunuz. İşte kabir var, ruhla beden arasındaki ilişkiye ait bazı şeyler var. Bir sürü şey var bunlar. Bunların hepsi merak ediliyor. Yani i̇nsan... Bunu çokça merak ediyor ve bu merakların neticesinde Cenab-ı Hak arka arkaya biri hadi diyelim ki Hazreti Üzeyir'den biri de Hazreti İbrahim'den iki tane kıssa üzerinden bu diriliş meselesini bizim nazarlarımıza veriyor ve bu meselenin nasıl olması gerektiği konusunda olur ki bu konuda eğer bir Vesvese oluşmuşsa zihinlerde olur ki bu konuda bir merak oluşmuşsa akıllarda zihinlerde nasıl çözülmesi gerekir? Nelere dikkat edilmesi gerekir noktasında birçok şey söyleniyor. Tabi ayet sadece bu değil ayetin birçok boyutu var. Kur'an'ın ayetleri böyledir zaten. Bir ayet onlarca meseleyi bizim nazarlarımıza verir. burada, Burada da zaten bunu görüyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Geçen derse hatırlarsanız orada yine bir şey söyledim bir daha hatırlatmakta fayda var. Her ayetin böyle temel bazı mesajları vardır. Birçok mesajı vardır ama temel bazı mesajları vardır. Bazen de bir ayetin bir tane çok temel mesajı vardır. Bazen iki bazen daha fazla. Eğer biz Kur'an'ı okuyup anlayıp kavrayıp kavradıklarımızın üzerinde de yaşama adına sorumluluğu olan insanlar. O murad ilahi, oradaki asıl şey o zaten. O murad ilahiyi anlamaz da detaylarla çokça uğraşırsak o mesajı kaçırırız. Mesajı kaçırdığımız zaman da ayetin aslında bize vermek istediği etki tam anlamıyla oluşmayabilir. Allah korusun oradaki Temel bir vazife ise eğer bize yüklenen bizden istenen bir sorumluluksa bizi eğer o noktada nehiyettiği bazı durumlar varsa e kaçırdığımız için de Allah'ın bizden istediğini yerine getiremeyiz. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekir burada. Detaylarını uğraşalım uğraşalım ama Kur'an'ın bize izin verdiği çerçevede uğraşalım uğraşalım ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği ve sınırlarını belirlediği çerçevede uğraşalım. Eğer ötelere gidersek zihnimiz dağılır, dikkatler dağılır, mesajı alamayız asıl mesaj gölgelenir. O zaman işte ortaya çıkan sıkıntıların içerisinde ne yazık ki bu kadar önemli ve büyük bir sermayeye rağmen sıkıntılar çekeriz. Şimdi Hazreti İbrahim ve bu dört kuş kıssasında iki temel mesaj var karşımızda. Bunlardan bir tanesi itminanın önemi ve elde etmenin yolu. Bakın bu çok önemli bir şey ki vesvesenin ilacının da bu olduğunu söyledik zaten. İtminanın önemi ve elde etmenin yolu. Diğeri de ahirete, ahirete diriliş meselesinin kainatta olan biten bazı hadiseler üzerinden anlaşılması gerektiği. Bu ikincisini bir daha okumak istiyorum. Ahirete diriliş meselesinin. Kainatta olan biten hadiseler üzerinden anlaşılmasının gerektiği. Çünkü daha biz yaşamadık. Onu daha tecrübe etmedik. Sadece o bilgi bize anlatılıyor. Ama etrafımızda dönüp dolaşan birçok hadise var. O dönüp dolaşan hadiselerde kainatta var olan bazı şeylerde işte burada olduğu gibi bir kuş üzerinde, başka yerlerde gösterildiği gibi bir ağacın üzerinden, bir kemiğin üzerinden, mevsimler üzerinde neyse ahirete, ahirete yeniden diriliş meselesinin ne olacağı konusunda aslında mesajlar veriyor. Ama buradaki İkinci temel mesajın da bu olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. İki temel mesaj bu olmuş olmasına rağmen geçen ders yine söyledim. Bu Hazreti İbrahim'in kuş kıssasıyla alakalı, dört kuş kıssasıyla alakalı neler neler tartışılmış. Ben sadece altı tanesini söylemiştim size bir daha hatırlatmak istiyorum. Neden başka bir hayvan değil de kuş seçildi? Bunun üzerinde çok ciddi bir biçimde durulmuş. Bir yere kadar da bu önemli bir mesele. Çünkü kuş öyle sıradan bir şey değil. Gerçekten burada neden kuş seçildiğine dair üzerinde durulması gereken bir konu. Ama o iki ana temel mesajı gölgelemeyecek şekilde bunun üzerinde durulmasında bir beis yok. Yani gereksiz bir tartışma değil. Özellikle zooloji ve ornitoloji kuş bilim demekmiş ornitoloji. Bu alanda çok önemli bir mesele bu yani bu iki alanla uğraşan insanların bu ayeti biraz da o kendi bilim sahalarıyla alakalı da irdelemelerinde fayda var. Sadece ben şu kadarını söyleyeyim biliyorsunuz genelde üç tür canlıdan bahsedilir bir ana rahminde işte bebek olarak Başlayan yürüyüşü sonra doğumla neticelenen canlılar ki insanda o sınıfa giriyor biliyorsunuz. Bir de topraktan bitenler var. Onlar da canlı onlara biz cansız nazarıyla bakmamamız gerekir. Bir de yumurtadan oluşanlar var. Şimdi bir tarafta ana rahminde bir tarafta toprakta bu yumurtadan çıkan canlı türü bir ara tür aslında. Dolayısıyla aslında o türden birinin üzerinden meselenin anlatılması İki türle alakalı da bir şeyleri veriyor bize. Dolayısıyla buradaki kuşun seçimi öylesine bir seçim değil ama neyse biz o kadar detaya girmeyeceğiz. Başka tartışmaları da söylemiştim geçen Size i̇şte kuşların sayısı neden dörttür? Niye üç değil? Neden beş değil? Neden altı değil de dört? Üçüncüsü işte kuşları Hazreti İbrahim kesti mi? Kuşları kendisine alıştırdı mı? Ciddi ciddi tartışılan meselelerden bir tanesi de bu ayet. Üzerinde özellikle bu mesela bu ayetin çağdaş tefsirlerine de baksanız genelde tartışmanın bunun üzerinde yoğunlaştığını görürsünüz. Aslında asıl temel iki, mesaj iki tane o başta söylediklerim olması gerekirken sanki ana mesele buymuş gibi bu ana ekseni alınarak tartışılıyor. Hz. İbrahim hem kuşları kesti alıştırıp hem kesti mi yoksa sadece kesti mi? Hz. İbrahim'in kestiği dört kuş Hangi türlerdi işte güvercin, horoz, tavuk turna geçen der söyledim tavuz, horoz, hindi, kaz, horoz, karga, ördek, tavuz ve daha neler neler. Bir de son bir mesele son değil de ben sadece altı tanesini almıştım biliyorsunuz. Dağların sayısı kaç? Dört dağı mıydı? Bir dağdı da Hazreti İbrahim'e istenen o bir dağın dört ayrı. Tarafına mı konmasıydı yoksa kuşlar yedi parçaya ayrıldı da yedi ayrı dağı mı ya da dağın yedi ayrı noktasına mı konuldu bunlar ciddi ciddi tartışılmış ama biz bu tartışmalara girmeyeceğiz. Biz sadece yeri gelince bazı şeylere temas etmiş olacağız. Gelin biraz böyle üzerinde dura dura yani dikkatle okuya okuya şu 260. ayeti bir okuyalım. Ayet nasıl başlıyor? وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى هani bir zamanlar İbrahim Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Ayet böyle başlıyor. Şimdi bu ayetin bu cümlesinde iki tane kelime çok önemli. Bunlardan birisi keyfe, birisi erini. Keyfe nasıl? Şimdi keyfe diye sordu mu? Ne öğrenilmek istiyor? Aslında bir inkar yok. Haşa zaten öyle bir şey Hazreti İbrahim için olmaz. Biz meseleyi anlamak için söylüyoruz ki niçin Hazreti İbrahim'in bu soruyu sorduğunu da birazdan yine irdeleyeceğiz. Nasıllığını görmek istiyor. Bir kelime daha var erini. Erini ney bana göster. Şimdi bu erini hafız arkadaşlar hemen hatırlayacaklar. Kur'an'da böyle bir ayet daha var erini ile başlayan. O kökten başka ayetler var başka kelimeler var ama aynı bu şekilde erini deyip Allah'tan bir talepte bulunan bir başka ayet daha var. O erini Hazreti Musa söylüyor. Hazreti Musa'nın erini bana göster deyip görmek istediği şey ile Hazreti İbrahim'in burada erini deyip bana göster deyip de görmek istediği şeyler aynı şeyler değil. Ve zaten Hazreti İbrahim'inki kabul görüyor. Hazreti Musa'nınki başka şekilde ortaya çıkmış oluyor. Biz Hazreti Musa'nın talebini nereden okuyoruz? Araf suresinin 143. ayetinden okuyoruz. O ayette Rabbimiz Hazreti Musa'nın dilinden bize bilgiyi veriyor. وَلَمَّ جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِي اَنْزُرْ اِلَيْكِ Şimdi diyor ki ayet Musa belirlediğimiz yere orası neresi Tur tur Sina diye bildiğimiz Sina'da oraya gelip Rabbi ile konuşunca Rabbisine dedi ki Rabbim bana kendini göster kendini göster Sara bakayım dedi. Ne oldu ayetin devamında var Musa aleyhisselamın istediği kolay bir şey değildi. Çünkü Allah'ın kendisini görmek bu dünyada bu gözlerle mümkünatı olmayacak bir şey. İnşallah cennete gittiğimizde cennetin çok çok büyük nimetleri var da en büyük iki nimeti var. Biri Cenab-ı Hakk'ın cemali bir de onun Habibi'nin cemali. İnşallah o ikisi bizim cennetimizin en büyük mükafatı başka şeyler de var bir sürü aklınıza gelecek gelmeyecek hayal dünyanızın içerisinde olan olmayan neler neler var ne gözlüğün gördüğü ne kulağın duyduğu birçok müjde var zaten cennet için ama cennet için bize verilmiş en önemli iki müjdeler bunlar Cenab-ı Hak hepimize bizleri bizlere nasip etsin hepimiz o güzel nimetlere nail olabilelim inşallah. Şimdi buradan bir şey anlıyoruz insan Allah'ın zatını göremeyecek. Bu Musa aleyhisselam gibi bir koca peygambere bir büyük peygambere de nasip olmadı. O zaman bu dünyada böyle bir şeyin olamayacağını biz buranın üzerinden de zaten görüyoruz. E, diğeri Allah'ın yarattıklarını Allah'ın vaad ettiklerini Allah'ın bu noktada dünyada belli bir şekilde gösterip ama bizim tam olarak mahiyetini bilmeyip mahiyetine ait bazı şeyleri öğrenmek istediğimiz şeyleri Cenab-ı Hak'tan isteyebiliriz. Erini o Hazreti İbrahim'in istediği bana göster diye talepte bulunduğu temel hakikat bu. Onun için bu isteniyor. Şimdi insan da bunları merak ediyor. Bakın ölümü merak ediyor. Ölümden sonra dirilişi merak ediyor diyor yaratılışı merak ediyor yaratılışın evrenlerini merak ediyor uzayı, kainatı aklınıza gelen gelmeyen bir sürü şeyi merak ediyor ve bu konuda daha fazla bilgi elde etmek istiyor bunda yadırganacak hiçbir şey yok eğer bir insanın zihninde aklında bu tarz şeyler oluşursa inanın ki bunlar güzel şeyler çünkü merak ilmin hocası merak edeceksiniz ki ilme ulaşabilirsiniz dolayısıyla burada da Hazreti İbrahim dirilişin nasıllığını merak ediyor ve bu noktada Rabbisinden böyle bir talepte bulunuyor. Peki Rabbimiz ne dedi? Kızdı mı Hazreti İbrahim'in bu talebine? Hayır. Sen nasıl bana bu soruyu sorarsın dedi mi? Hayır. Ne dedi? "Qale evelem evelem tu'min" dedi ki sen yoksa inanmadın mı? İnanmadığın için mi soruyorsun? Şimdi Cenab-ı Hak bilmez mi Hazreti İbrahim'in bu soruyu sormasının maksadını elbette ki bilir ama burada bir şey var bakın çok dikkatlice bu noktayı anlamamız lazım. Karşımızda bir ululazım peygamber var benim güzel kardeşlerim yerlerin ve göklerin, göklerin melekutuna şahit olmuş yani hükümranlığına şahit olmuş bir peygamber var karşımızda onlarca mucizeye şahit olmuş bizzat mucizeler kendi elinden çıkmış ateşe atılmasını hatırlayın kurban kıssasını hatırlayın vahyin emin meleği olan Cebrail'i defaatle görmüş hiçbirimizin anlayamayacağı bir peygamberlik tecrübesine sahip olmuş hepsi bir tarafa Allah onu kendisine halil olarak seçmiş ama o peygamber Canlarımız onun yoluna kurban olsun. Allah'ın nasıl ölüleri dirilteceğini merak edip sormuş. Rabbi ise onu yadırgamamış, ona başka bir şeyler söylememiş. Ama bize bir şey öğretme adına. Yoksa inanmadın mı diye sormuş. O da demiş ki: "Qalebele, vallakin liyetme inne kalbi. İnandım Allah'ım inandım. Hayır, inanmama ne kelime? İnandım. Fakat kalbimin Mutmain olması için bunu istedim. İbrahim aleyhisselamın istediği kalbinin tatmin olması, itminana ermesi. Bunun için ölülerin nasıl diriltileceğini, yeniden dirilişin nasıl başlayacağını soruyor. Ve bunun Cenab-ı Hak tarafından kendisine gösterilmesi noktasında bir talebi var. Şimdi benim güzel kardeşlerim dedim ya en başta kaç ders aldık şimdiye kadar biz bugünküyle beraber. 12 ders Hz İbrahim ile alakalı o kadar şey anlattı Kur'an bize değil mi Hz İbrahim ile alakalı onların hepsi şurada dursun onların hiçbiri anlatılmamış olsaydı İbrahim aleyhisselam mesela İdris aleyhisselam gibi biliyorsunuz İdris aleyhisselam Kur'an'da çok, çok az anlatılır diyelim ki sadece bu ayetle anlatılmış olsaydı bize şu ayette geçen mesajlar ve bu ayette İbrahim aleyhisselamın duruşu bu ayette Rabbinsinden istedikleri Rabbisinin ona verdiği cevaplar bütün bunlar inanın şimdiye kadar öğrendiğimiz birçok şeyi zaten bünyesinde barındırıyor. Bir ayet Hazreti İbrahim'in hayat mücadelesinin tabir caiz ise eğer hülasası olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla burada muhteşem bir bilgi var bizim için. Çok önemli bir şey var bizim de üzerinde bunun durmamız lazım ki o bilgiyi doğru bir biçimde alalım. Neden istemiş Hazreti İbrahim ölülerin nasıl diriltileceğini? İman problemi mi var Hazreti İbrahim'in? Haşa. Güven problemi mi var? Haşa. Teslimiyet problemi, var? problemi mi var ki teslimiyetin zirvesinde? Haşa. E şüphe mi var nedir mesela zihninde bu noktada oluşmuş bir şüphe mi var haşa içine sinmeyen bir durum mu var haşa e peki bunlar yok da ne var ne var burada ne var biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim İlaç var deva var şifa var Hazreti İbrahim usve'yi Hasene en güzel örnek kendi üzerinden Rabbimiz bize bir deva sunuyor bir ilaç sunuyor. Ya siz bu hastalığa düşebilirsiniz. İnsan bu noktada vesveseye açık bir varlıktır. Şeytan bu konuda fısıldar sağdan soldan sizin zihinlerinize birçok şey düşürebilir. İnanç noktasında aklınıza zihninize kalbinize birçok şey gelebilir. Az ah size Hazreti İbrahim'in örnekliliği Hazreti İbrahim'in örnekliliği üzerinden bu işin şifasını devasını öğrenin dercesine bu ayet bu noktada bize mesajlar veriyor. Şimdi daha iyi anlayalım biraz irdeleyelim burayı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atası İbrahim'in bu halini anlatıyor. Bu ayeti anlatıyor bize. Bakın Buhari'de, Müslim'de, İbni Mace'de daha kaç tane hadis kitabında geçtiği bir rivayette. Aleyhissalatü vesselam oturmuş sahabeyle ile konu bu ayet. Bu ayet konuşuluyor. Okunuyor orada Efendimiz de o ayet üzerinden birkaç şey söylüyor. Sahabeden bazıları orada şöyle bir cümle söylüyorlar. Diyorlar ki İbrahim gibi büyük bir peygamber bile şüphe etmiş ama bizim peygamberimiz asla şüphe etmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin Diğer peygamberlerle kıyaslanması mesela var öyle rivayetleri yeri geldikçe de göreceğiz. Yunus bin Metaya mesela Hazreti Yunus'la böyle bir kıyaslama. Hazreti Musa'yla böyle bir kıyaslama. Hazreti İsa'yla böyle bir kıyaslama. Allah Resulü bunu hiç haz etmiyor. Hiç sevmiyor böyle şeyleri. Hiç hoşlanmıyor. Çünkü o kendisini nasıl tarif etti? Peygamberlik yürüyüşü, koca bir saray gibi, koca bir ev gibi ben ise o sarayın işte boş kalan bir tuğlasını yerine koymuş gibi tevazuyu görüyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Böyle anlatıyor efendimiz bize. Onun için kendisinin bir başka peygamberlerle peygamberle kıyaslanması hiç de efendimizin hoşlanacağı bir şey değil. Orada da hoşlanmıyor. Yüzünün rengi de değişiyor. Hoşnut olmadığını ortaya koyuyor ve orada bir cümle söylüyor efendimiz. Nahnu ahakku bişekki min İbrahim. Biz şüphe etme konusunda İbrahim'den daha fazla layıkız. Eğer şüpheci varsa burada şüphe edilecek bir şey varsa o İbrahim değil o biziz diyor. Biziz deyip kendisini de katsa orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işin içerisine aslında anlıyoruz ki bu başka insanlar için verilmiş bir mesaj. Şimdi burada bir şeyi anladık İbrahim'in şüphesi kendisi için değildi bizim içindi. Daha da anlaşılır kılmak istiyorum benim güzel kardeşlerim çünkü çok önemli bir şey. Ben bu noktada nasıl sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimizi bildiğim için söz bu noktaya geldiği için biraz bu meseleyi irdelemek için anlaşılır kılmak istiyorum. Hz. İbrahim'in bu talebi inanç noktasında, haşır noktasında, yaratılış noktasında, İslam'ın başka başka konuları noktasında mesela diyelim ki Kur'an'ın mahiyeti konusunda, Kur'an'ın kaynağı konusunda vahyin kaynağı konusunda işte Kur'an'ın içerisindeki bazı ayetlerin mesajları konusunda daha da genişletiyorum ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında adam anlayamıyor ya ben anlayamıyorum diyor Ayşe annemizle Resulullah'ın evlenmesini anlayamıyorum ben Allah Resulü'nün Zeynep bin Ticaşi ile evlenmesini yani bunun gibi daha yüzlerce belki daha fazlasıyla mesele konusunda bir deva sunuyor Hazreti İbrahim burada ve biz o devanın itminan denilen bir kavram olduğunu öğreniyoruz. Şimdi güzel kardeşlerim bu kavramı alalım. İki derstir çokça duyduk. Şimdi yine duyacağız. Ona geleceğiz ama burada önemli bir şeye tekrardan dikkat çekelim. Neydi vesvese? Geçen ders hatırlayın. Fısıldama, kötü telkinde bulunma, karma karışık sözler söyleme, kuşkulanma Aynı kökten gelen vesvas, insanın içine doğan zararlı uyarıcı işte duygular, kötü duygu ve düşünceler, telkin, şüphe, fısıltı, evham da ile ahir. Bu vesvese sadece bir alanda olmuyor. Hayatın birçok alanında oluyor biliyorsunuz. Mesela diyelim ki iletişimde oluyor. Karşıdaki adamda hemen bir kuşkulanma oluşuyor. Birini görüyor A bana onu dedi şunu dedi kaşı böyle gözü böyle aslında sözünde bunu kastetmiş oldu. Hemen içinde şeytan o noktada onu farklı bir biçimde dolduruyor. İletişimde muamelede vesvese oluyor. İbadette inanılmaz derecede oluyor. Geçen derste de söyledim mesela lavabodan çıkmayan kardeşlerimiz var oldu mu olmadı mı yıkandı mı mı asla kaldı mı kalmadı mı yaptım mı yapmadım mı bir sürü bu noktada sıkıntısı olan kardeşlerimiz var e inanç boyutunda vesveseler var işte biraz önce söylediklerim bu vesveseler eğer tedavi edilmezse o insana bu noktada öyle bir ağır yük yaşatıyor ki hayat çekilmez oluyor hayat. Yani bir insan düşünün yarım saate bir abdest alıyorsa bu adam nasıl yaşayacak Allah aşkına hayatta. Böyle arkadaşlarımız var ki çıkamıyor balkon, banyodan yani bir saat gusül abdesti alan var. Böyle olduğunu düşünün mesela namazda kılıyor dört rekatlık bir namaz kılacak. Tekbir aldı başladı ya ben acaba şunu okudum mu bunu okumadım mı şunu yaptım mı bunu yaptım mı Rukuda üç defa dedim mi demedim mi secdede oldum mu Mahvoluyor ya mahvoluyor ve onunla beraber yaşayanlar da mahvoluyor. Mesela diyelim ki evde 5-6 tane insan var bir tanesinde böyle bir sıkıntı var. O 5-6 insan da onunla beraber mahvoluyor. E inanç konusunda da bu manada bazı şeylere işte eğer maruz kalmışsa müftela olmuşsa artık ne diyecekseniz hayatı çekilmez oluyor öyle bir noktaya geliyor ki o da onunla beraber olanlar da ya bu hayat bir an önce bizsinde kurtulalım bu nasıl bir hayatmış deme noktasına geliyor. E böyle midir yani biz bu hayata bunun için mi geldik? Eğer vesveselerle bu ömür geçecekse vesveselerle bu hayatı sonlandıracaksak hayatın o zaman ne anlamı kalacak? Şimdi benim güzel kardeşlerim onun için bakın aslında Hazreti İbrahim'i konuşuyoruz çok önemli bir hastalığı konuşmuş oluyoruz onun üzerinden ve o hastalığın ilacına ait bazı şeyleri konuşmuş oluyoruz. Nedir o zaman vesvesenin ilacı ben önce ne olmadığını söyleyeyim vesvesenin ilacı yok saymak değildir ya yoktur yoktur bende yoktur mesela bazılarında var ama içine girmiş görmemez diye çalışıyor yoktur yoktur diyor bende yoktur İkincisi üstünü örtmek değildir var varlığını da biliyor ama dursun ya karıştırmayalım kurcalarsak başımıza iş açarız diyeyim Üstünü örtmek de var ama vesvesenin ilacı bu da değil korkmak değildir olur insan olur. Mesela şu anda yoktur bir müddet sonra olur bundan bir, bir müddet önce yani söylememde herhalde bir, bir beis yok. Çok iyi bildiğim tanıdığım İslami ilimler sahasında gayret içerisinde olduğuna inandığım bir arkadaş böyle telaşla beni aradı. Kur'an'da işte bir şeyler okumuş böyle zihin dünyası allak bullak olmuş. E normalde başlangıçta hiç böyle değildi. O anda nasıl olmuşsa o andaki işte o boşluktan şeytan yakalıyor onu. Eğer belli şeyleri de tedbir açısından yapmasa çok iyi bilen bir insan da oluyor. Zaten bir yerde vesvese varsa yokluk üzerinden olmaz vesvese varın içerisinde vesvese olur bir şeyler var ki vesvese var hiç olmasa vesvese de olmaz onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inanç noktasında vesvese duyan sahabi efendilerimize gülüyordu tebessüm ediyor korkmayın diyordu bunun varlığı sizin imanınızın olduğuna işarettir diyordu bakın ne kadar güzel bir yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem onun için vesvesenin ilacı korkmak değil Telaşa kapılmak da değil. E ne yapalım vesvese geldi bana hemen bir tane nefesi kuvvetli hoca bulayım. Ya o nefesi kuvvetli hocanın faydası olsa kendisine faydası olurdu. Bu iş öyle okumakla bir nefesi kuvvetli hoca bulmakla olabilecek bir şey değil. Bu işin dermanı sensin ya sen. İbrahim Aleyhisselam bunu gösteriyor bize. Elbette o okumanın faydası var. Ona biliyorsunuz biz sünnette rukye diyoruz. İlaçtır Kur'an'daki ayetler bu konuda ileri geri konuşan cahillere bakmayın siz. Allah Resulü'nün bize söylediklerinin çerçevesinde biz bunu anlayabiliriz. Ama bu öyle telaşa kapılıp ortalığı velveleye verip işte bir anda ben böyle oldum oldum bittim işte öldüm gittim deyip ortalığı velveleye verilerek çözülecek bir mesele de değil. Beşincisi de şu şüphelere ve kuruntulara teslim olmak değildir. Vesvesenin ilacı ne değilmiş yok saymak değildir. Üstünü örtmek değildir, korkmak değildir, telaşa kapılmak değildir, şüphelere ve kuruntulara teslim olmak değildir. Tamam değildir ya nedir ne olduğunu da söyleyeyim. Birincisi varlığını anlamaktır. Bende böyle bir sıkıntı var mı bunu anlamak aslında ilacın başlardır. Başlangıcı daha doğrusu şifanın başlangıcı zaten hastalığı anladığınız zaman ondan sonra da teşhisten sonra zaten arkası gelecek tedavisi önce bir kere bunu anlamak bende bu var ikincisi bunun nedeni var ya kaynağı var neden kaynaklandığını tespit etmek çünkü vesvese çok dediğim gibi geniş bir yelpazesi olan bir şey olduğu için neden kaynaklandığını tespit etmezseniz işte yine o noktada teşhis safiyeti yaşanacak yine tedavi olmayacak. Üçüncüsü cesaretle üzerine gidebilmektir. Vesvesenin en önemli şeyi bu çekilerek korkarak bu noktada farklı şeyler yaparak değil. Neyse diyelim ki abdestten örnek vereyim ben işte abdest alıyorum şeytan geldi bana 3 tane yapmadın dedi 2 tane yaptın, yaptın dedi sana bir üçüncüsünü ya da bir dördüncüsünü yaptırmaya çalışıyor sen de diyorsun ki ya yapayım kurtulayım lazım değil en azından içimdeki o söz ses kesilmiş olsun onun dediğini yapıyorsun bu sefer bir başka şey daha söylüyor onun dediğini yapıyorsun bir başka şey daha söylüyor seni oyuncağa çeviriyor orada cesaret nedir? 3 tane yaptın değil mi sen o sana diyor ki 3 değil ikidir. hemen diyeceksin ki 2 ise 2 sana ne bitti orada senin yapacağın şey bu eğer cesaretle bunun üzerine gitmezsen seni dediğim gibi oyuncağa çevirir aynı şey inançtaki şeyler içinde geçerli inanç noktasında biz geldik zihnine, zihnine mesela bir vesvese ne yapmalı? Cesaretle üzerine gitmeli ama benim güzel kardeşlerim bizde bir tane söz var ya cahil cesur olur burada cahilin cesareti işe yaramıyor buradaki cesaret neyle olmalı biliyor musunuz ilimli olmalı İlim olmalı ki onu hastalığın tedavisi adına bazı adımlar atılmış olsun dördüncüsü asla acele etmemektir. Bazı sorularınızın cevabını burada alamayabilirsiniz ben de alamadım alamayacağım da mesela ben siyerle yıllardır uğraşan bir kardeşinizim neredeyse 23 taneydi geçenlerde bir tane daha eklendi ona 24 tane madde duruyor benim bu kenarda duruyor araştırıyorum buldum buldum bulmadım ahirette sorarım peygamberimize sorarım Hatice anamıza sorarım sorarım e, Hazreti İbrahim'in derslerinde bir sürü mesela benim aklıma takılan sorular var. E şimdi orada mesela bir şey olduğunda oraya takılıp kalmamak gerekiyor. Evet o orada dursun tamam acele etmeyelim. Muhakkak Allah bir gün o noktadaki soruma cevap olabilecek bir şeyleri benim karşıma çıkaracaktır. Onun için bu noktada aceleye gerek yok. Diğerleri için de öyle yani vesvesenin diğer boyutları için de öyle. Beşincisi özellikle inanç noktasındaki vesveselerde İtminana erene kadar yolculuğa devam etmektir. Ne kadar sürer? 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sürsün ne olacak ki? Zaten yolcu değil miyiz biz? Dünyaya neye geldik? Yolculuk devam edecek. Dolayısıyla itminana erene kadar bu yolculuğu devam ettirmek. Bu 5 tane maddeyi de tekrardan okumak istiyorum size. Varlığını anlamaktır. Neden kaynaklandığını tespit etmektir. Cesaretle üzerine Gidebilmektir asla acele etmemektir özellikle inanç noktasındaki vesveselerde itminana erene kadar yolculuğa devam etmektir. Şimdi duyar gibiyim sizden diyorsunuz ki hocam iyi hoş da şu itminan nedir bunu bir söyle de anlayalım diyorsunuz. Şimdi tam oraya geldik nedir itminan sözlüklerde şöyle böyle bir sürü o ayrıntılara girmeye gerek yok itminan ne biliyor musunuz? Gönlün sükunete ermesi, kalbin huzura kavuşması, aklın ikna edilmesi, bedenin dinginliğe erişmesi, hayatın denge bulması. İtminan bu. O kavram o kadar güzel bir kavram ki mutmain işte o itminanı elde eden bunlar olmuş oluyor. Gönlün sükunete ermesi, kalbin huzura kavuşması, aklın ikna edilmesi, bedenin dinginliğe erişmesi hayatın dengesini bulmaz ne kadar ihtiyacımız var değil mi bunlara aslında hepimizde şöyle ya da böyle var bu fırtınalar adı vesvesedir değildir o ayrı bir mesele ama itminan olmadığı muhakkak yani tam istenilen oranda itminana ermiş değiliz hal böyle olunca bunlara çok daha farklı bir biçimde ihtiyaç duyuyoruz eğer bir insan iman konusunda itminana ererse İmanda doyum noktasına varıyor. O doyum noktası nedir biliyor musunuz? Yakin imandır. Allah'a yakin bir şekilde kesin kez asla bu noktada bir eksiklik ya da zafiyet olmadan bir inanç. Peygambere inanıyorsa böyle ahirete inanıyorsa böyle kadere imansa böyle. Bu imanın doyum noktasına gelmeye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok acayip bir şey söylemişti hatırlıyor musunuz? Harise İbni Sürekaya ey Harise sen öyle bir iman etmişsin ki tepeden tırnağa iman kesilmişsin. Ağzına kadar dolu bu demek işte tepeden tırnağa iman kesilme. Aynı hal Hazreti Ali'de nasıldı? Mesela o ne dedi bir gün? Vallahi dedi gaybın perdeleri açılsa benim imanımdan hiçbir şey değişmez. Ya Ali böyle iman etmiş boymuş zaten ötesi yok ki gaybe ait bir şeyi öğrendiği zaman da farklı bir noktaya gelsin. Kolay bir şey değil bu yani gerçekten bu imanın lezzetiyle alakalı olan bir şey imanın halavetiyle tadıyla alakalı olan bir şey. Bu öyle kolay bir şey değil ama yolu var bunun yolu yok diye değil. Eğer bu itminman olursa bir insanda her türlü vesveseden kurtulur. Her türlü endişeden uzaklaşır her türlü korkudan azade olur her türlü karmaşadan kurtulur her türlü sıkıntıdan korunur eğer itminan olursa itminan bunlar oluyor vesveseden kurtuluyor endişeden uzaklaşıyor korkudan azade oluyor karmaşadan kurtarıyor sıkıntıdan korunuyor işte o zaman ne oluyor biliyor musunuz özgür oluyor efendim Bizim kelimemizde söyleyelim asıl hürriyeti elde ediyor. Bütün prangalardan kurtulmuş oluyor. Şimdi dünya özgürlük özgürlük bir şeyler söylüyorlar da özgürlük bu bu. Onun için bazı İslam arifleri ne diyorlar biliyor musunuz? Onlar ermiş onu elde etmişler o İdminan'ı. Vallahi diyorlar biz öyle bir gönül dinginliği elde etmişiz ki eğer bu gönül dinginliğinin lezzetini birileri bilseydi ve bu lezzetin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilselerdi bize haset ederdiler dünyanın sultanları, hükümdarları, diktatörleri ve bize savaş açarlardı. Çünkü onların elde etmediği bir şeyi biz elde ettik diyorlardı. Vallahi öyle bu itmimanan böyle bir şey onun için bu gönül huzuruna, bu dinginliğe, bu sükunete, bu sekinete erişen bir insan başka bir şeyle tatmin olmuyor. Onu kesecek tek şey var. Allah'ın rızasıdır onu kesecek tek şey var imana ait olan hakikatlerdir neden bazı insanlar bazılarını anlamakta zorlanıyorlar işte buradan anlayın siz çünkü aynı göğüsten süt emmemiş onlar onlar başka bir süt de beslenmişler onlar başka bir sütle beslenmişler onların kaynakları beslendikleri kaynaklar başka onların kaynakları başka dolayısıyla onlar iki dünyalı onlar istedikleri kadar söylesinler biz ahirete de inanıyoruz ama onlar aslında tek dünyalı tek dünyalılarda asla iki dünyaları anlamayacaklar anlayamayacaklar bu başından beri böyleydi sonuna kadar da böyle gidecek şimdi benim güzel kardeşlerim vakit baya geçiyor böyle erken ben de hızlı hızlı konuşuyorum ama arkadaşlar geçenlerde bana bir iki mesaj yazmışlar. Hocam diyorlar hakkını helal et biz seni dinlerken hızlandırılmış modda dinliyoruz. Ben de zannediyorum ben kendim hızlı konuşuyorum. Meğersem daha hızlıya ihtiyaç varmış ama neticede ne olursa olsun onlara da hakkım helal olsun. Dinleyin de ikide mi dinlersiniz bir buçuktan mı dinlersiniz nasıl dinlerseniz dinleyin ama anlayarak dinleyin. Yani anlayarak dinlerseniz problem yok. Şimdi burada... Çok önemli bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim benim güzel kardeşlerim. Bu din bu aziz İslam bu Allah'ın hayata koyduğu sistem öyle bir din ki bu dinin kitabı Kur'an öyle bir kitap ki bu dinin peygamberi öyle bir peygamber ki asla hedef koyup işi bitirmez. Ne söylemeye çalışıyorsun hocam söylemek istediğim şey şu. Mesela diyor ki burada itminan burada siz buraya varın. Nasıl varırsanız varın demiyor. İslam bunu demez zaten. Hedefi koydu ya o hedefe giden yolları da gösterir bize. Bu hedef nasıl gerçekleştirilecekse o yollara ait de bilgileri verir bize. Onun için burada biz bir kere bilelim eğer İslam, eğer Kur'anımız, eğer Rabbimiz, eğer peygamberimiz bir hedef koyduysa önümüze o hedefe giden yollar da muhakkak var o dinin içerisinde. Şimdi burada bize bir varılması üzere bir hedef kondu. O hedefin nasıl gerçekleşeceğine dair de biz yolu ve yöntemi öğrenmek durumundayız. Nasıl öğreneceğiz peki? Bakara suresinin 260. ayette yani bu öğrendiğimiz ayette bu hedef var. Bu hedefin nasıl olacağına dair bir vurgu var. Bir de Rad suresinin 28. ayetinde de bu hedef buradaki hedefi de içine alacak şekilde genel anlamda var. Dolayısıyla biz itminana erdiğimizde vesveseden kurtulacağımızı öğrendik. Peki itminana nasıl ereceğiz? İtminanı nasıl elde edeceğiz? Onun yolunu da şimdi öğrenmiş oluyoruz. Nasıl öğreneceğiz peki? Allah'ı zikrederek. Nasıl öğreneceğiz? Kainat ayetleri üzerinde gözlem yapıp tefekkür ederek. Bakın Bakara suresinin 260. ayetinde Hazreti İbrahim'e Rabbimizin söylediği kainat içerisinde dört kuşun üzerinden bir gözlem yap. O gözlem üzerinden bazı şeyleri elde et diyor. Aslında bu noktada bize verilen en önemli şey bu ve bunu söylüyor. İkinci bir şey daha var. Rast suresinin 28. ayetinde Allah'ın zikri bunu bize öğretiyor. Zikrullah bunu bize öğretiyor. Eğer zikrullah varsa... Orada itminana erecek o kalp. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Hatırlayalım mı? Bak, Arat suresinin 28. ayetini. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikri ile mutmain olan kimselerdir. Müminleri anlatıyor. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikri ile mutmain olan kimselerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikri ile Mutmain olur. Rad suresinin 28. ayeti. Buyurun başta inanç noktasındaki vesveseler olmak üzere. Bütün vesveselerden, şüphelerden, korkulardan, karmaşalardan, karışıklıklardan kurtulmanın yolu itminana ermek. Yani mutmain olmak. Bunun da elde edilecek yolu zikrullah. Allah'ı zikretmek. Peki benim güzel kardeşlerim. Asıl dert şimdi başladı. Zikir ne ki? Ne ki yani biz bu zikri yapıyor muyuz? Mesela aldık elimize tesbihi işte namazlardan sonra 33 kere subhanallah elhamdülillah Allahu Ekber dedik. Oldu mu? Bu yerine gelmiş oldu mu? Hayır. Bu tesbih. O tesbihin de tesbih olabilmesi için söylenen her kelimenin üzerinde Bilinçli ve şuurlu bir biçimde durması gerekir müminin. Yani sen 33 kere Subhanallah derken Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah dedin. E bir an önce bitsin diye ondan sonra sup sup, sup sup sup dersen o olmadı o tesbih de değil. Hiç kusura bakma o tesbih değil. Senin orada yapman peygamberin sana öğrettiği hani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatma'ya öğretti ya Subhanallah deyip. Allahu Ekber'di elhamdülillah diye öncesinde bunları dersen bedenine güç ve kuvvet gelir bunları dersen şöyle olursun böyle olursun diyor ya eğer o noktada o kelimeler o yüceye yüce kelimeler mesela Subhanallah derken Allah'ım seni her şeyden tenzih ederim noktasında beni bir yerlere sevk etmiyorsa o tesbih de değil o tesbih değilse zikir hiç değil. Yani sen eğer kalkıp da 33 kere o söylenen kelimeleri söylediğinde zikrir yaptığını zannediyorsan kusura bakma burada çok ciddi bir şey var sıkıntı var. Hocam biz onu biliyoruz ya onlar tesbih ama biz işte ediyoruz, La ilahe illallah diyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Bismillah ellezi la yedurru maa ismi şey'un fil ardı vela fil sema diyoruz. Ya da diğer işte bilinen evrat ve eskarı diyoruz. Efendim onlar da zikir değil onlar tesbih işte onların hepsi ya evrattır ya tespihtir. zikrin bir parçası o zikrin içerisinden bir parça. Zikir çok geniş bir kavram sen orada Allah'ı anman Allah'ın adını anman Allah'ın işte sıfatlarıyla ya da bize peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği evratla virtlerle alakalı bir şeyleri söylemen o zikir kavramı içerisinden bir parçayı yerine getirmek. E peki ne ki bu zikir? Zikir öyle bir kavram ki ve biz bu kavramın başına öyle şeyler getirmişiz ki vay ki vay yani. Biliyorsunuz ciddi bir problem bu kavram, kavramın anlamlarının Kur'an'a inşa edilmeme meselesi. Bu sene ahlak yılı meselesinde de bu kavramların başına gelenleri biraz konuştuk. İçi boşaltılan kavramlardan bir tanesi zikir. Biz zikir deyince ne anlayacağız biliyor musunuz? Bakın Kur'an'dan öğreniyoruz. Verdiği nimetleri hatırlayıp şükretmek zikrin bir parçası. Verdiğini, vermediğini, verip aldığını hatırlayıp hamd etmek zikir. Azamet ve yüceliğini hatırlayıp biri şuurlu bir şekilde dillendirmek zikir. Tekbir Allahu Ekber diyoruz ya sadece slogan olarak kalmayıp onun altının dolması burada işte azamet ve yüceliğini hatırlayıp tek biri şuurlu bir şekilde dillendirmek. Eşsizliğini ve müstağniliğini hatırlayıp tesbih etmek. Subhanallah demek bu işte. Bakın bu da zikrin bir parçası. Kur'an'ın kelamullah olduğunu hatırlayıp kalben ürpermek. Bu da zikrin bir parçası. Yaratılış ve yaratılanları hatırlayıp tefekkür etmek zikir zikrin bir parçası ibadetlerin gaye ve hikmetlerini hatırlayıp tazarru etmek zikrin bir parçası kendi küçüklüğünü ve acziyetini hatırlayıp dua etmek günah ve hatalarını hatırlayıp tevbe ve istiğfar etmek engin merhamet ve şefkati hatırlayıp hüsnü zan etmek Allah hakkında hüsnü zanda bulunmak zikir zikir bu Kur'an'ın anlattığı zikrin içerisinde bunlar var. Başka şeyler de var ama ben 10 tane temel şeyleri vermeye çalıştım size. Dikkat ettiniz mi burada anahtar bir kavram var. Ne o kavram hatırlamak. O zaman zikir ne biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim sürekli Allah'ı gündemde tutmak. Her zaman en ilk sıraya Allah'ı yazmak en ilk sıraya onun rızasını kazanmayı yazmak. Allah'ın gözetiminde olduğunu unutmadan bir hayat yaşamaktır. Daha da akıllarda kalan bir tarif vereyim mi size? Zikir ne biliyor musunuz? Hatırlamak, hatırlatmak, hatırlananın razı olacağı bir hayat yaşamak. Zikir bu. Hatırlamak, hatırlatmak, hatırlanan kim? Cenab-ı Hak. Hatırlananın razı olacağı bir hayat yaşamak. Bakın o kadar önemli ki bir bunu yapabilsek var ya of of o zaman itminan dediğimiz şeye erişmiş olacağız. Yani bunu bir becerebilsek. Sürekli gündemimizde Allah olsa attığımız her adımda söylediğimiz her sözde yazdığımız her kelimede konuştuğumuz her kelimede sustuğumuz her yerde nefes aldığımız her yerde Allah benimle beraber kapalı kapılar ardında da o benimle beraber hiç kimse beni görmese de o benimle beraber yalnız başıma kaldığımda ıssız çöllerde o benimle beraber bu manada benimle beraber olmadığı hiçbir yeri yok. Bu bilinçte olsam ve murakabe dediğim o şuuru elde etsem Allah'ın beni gördüğüne dair o bilgiyi hiçbir zaman aklımdan çıkarmasam ki bu ihsan şuuru biliyorsunuz o zaman itminan dediğim şey ben de gerçekleşmiş olacak ne diyelim Allah hepimize nasip etsin zor ama mücadele ile bu zoru kolay kılmak. Bu zoru elde etmek mümkün. Allah o mücadele azmini hepimize nasip etsin. Devam edelim ayete. İbrahim aleyhisselam inandım fakat kalbimin mutmain olması için görmek istiyorum deyince Rabbimiz ne dedi? ''Gâle fehuz erbaaten minettayir'' Bunun üzerine Allah dedi ki öyleyse kuşlardan dört tane al, dört cins al. ''Fesurhunne ileyk'' Burada en fazla tartışılan kavramlardan bir tanesi bu. Onları kendine alıştır. Böyle bir meallendirme de söz konusu. Sare buradaki fiil alıştırmak, bağlamak, boğazlamak, bağırmak ve daha nice anlamları var. Eğer Fesur, fesur Hunne'ye alıştırmak diyerseniz ondan sonraki ayette ona göre manalandırılıyor. Ama Fesur Hunne'ye boğazlamak, kesmek diye mana verirseniz o kesmek üzerinden sonraki gelen ayette ona göre manalandırılıyor. Arkasındaki ayet sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Bu bir meal bir ikinci meal sonra onları etrafındaki her dağa ayrı ayrı sal girmeyeceğiz bu tartışmalara. Şu anda bizim konumuz bu değil. Biz itminan üzerinde durduk. Onun için tartışmalara girmeye gerek yok. Ama detaylarını okumak isteyen kardeşlerimiz çeşitli tefsirlere bakabilirler. Sonra da onları kendine çağır diyor Rabbimiz. Göreceksin sana uçarak gelecekler. Ayet ondan sonra nasıl bitiyor? Velem ennallahi azizun hakim. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ayetlerdeki o ihtilaflar yani biraz önce söylediklerin bir tarafa bir dirilişe dikkat çekiyor burada. Onun üzerinde tefekkür etmenin de kalbe itminan kazandırdığını da bize söylüyor. Bizim asıl üzerinde durmamız gereken konu da zaten bu. Şimdi benim güzel kardeşlerim yaratılış ve diriliş insanoğlunun ilk günden beridir dikkatini çekmiş sonuna kadar da çekecek. Kur'an da hem yaratılışa hem hem dirilişe çok çok önemli bilgilerle yer ayırmış. Mesela Kur'an'ın en önemli konularından bir tanesidir. Yaratılış meselesi ve ondan sonra da diriliş meselesi. Biz Kur'an'ın bu güzel bilgilerini böyle toplasak ve ikisi için birer cümleyle bir mesaj çıkarsak. Yani yaratılış için Rabbimiz ne diyor diriliş için ne diyor. Belki siz başka şeyler çıkarabilirsiniz ama ben şöyle bir şey çıkardım. Yaratılış bir emirdir ol der ve hemen olu verir. Diriliş bir çağrıdır, geldir ve hemen gelinir. İki tane temel mesaj aslında. Yaratılış bir emir. Allah dedi: "Kun fe yakun. Ol dedi ve hemen olu verdi. Hemen bu noktada kim itiraz edebilir? Allah konuşuyor. Ol diyecek de o olmayacak. Böyle bir şey mümkün mü? Yani Kur'an'daki bu yaratılışla alakalı şeyleri okuduğunuzda evet yaratılış kanunlara bağlı olarak geliyor. Allah sünnetullah çerçevesinde yani kendi kanunları çerçevesinde yaratılışın da belli alanlarına kanunlar koyuyor. Ama netice itibariyle ol diyor ve yaratılış bir emir olduğu için o olmak bir an geri durmadan tereddüte kapılmadan gecikmeden gerçekleşmiş oluyor. Bu yaratılışta böyle diriliş bir çağrı gel diyecek. Ve hemen gidilecek. Sura bir üflesin İsrafil bitti. Bu kadar. Ya bu çürümüş kemikler nasıl dirilecek e sordular beyefendi onu sordular onu sordular o, o, o maç bitti o, onu, onun konuşuldu onu Yasin suresinde ellerinde uf un ufak olmuş kemiklerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıkıp bu kemikler mi dirilecek dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın diliyle verdi onun cevabını ilk yaratan ikinci kezde yaratacak dedi zaten o bitti. E bugün adam mesela diyelim ki denizde boğuldu bedeni paramparça oldu gitti. E toprağın altına girince orada ne ne oluyor ki? Allah diriltmeyi murat ettiğinde kim nasıl ölmüşse yanarak ölsün, boğularak ölsün, kaybolsun, başka bir şey olsun. Nasıl olursa olsun o gelecekler gelecek. Ama burada çok güzel bir örnek geldi. Bakın bilmiyorum birleştirdiniz mi? Hazreti İbrahim'e nasıl bir şey verdi? Dört tane kuş al onları terbiye et sonra kes paramparça et etlerini de karıştır birbirine dağlara koy bir yorum böyle ikinci yorum onları alıştır kendine sonra dört ayrı dağa bırak geldi geleceklerini göreceksin gel dedi geldi İbrahim aleyhisselama Cenab-ı Hak diyor ki ya diyor sen kendine biraz alıştırdığın kuşlara bile geldiğince geldi ben geldiğince kim durabilecek ben geldiğince de hepsi gelecekler. Hepsi nereden böyle bir dirilecekler ki bütün bir kainat farklı bir hale girecek ve yeniden bir dirilişle Allah o diriliş emrini verdiğinde o davete icabet etmeden hiç kimse gel bu noktada şey yapamayacak. Mesela zalimler kaçamayacaklar demeyecekler ki ya biz gizlenelim mesela şu anda bir şey varsa adam gizlenir kurtulur. Öyle bir şey yok. Gel dediğinde mıknatıs gibi böyle çekiyor ya herkes aynı noktaya o haşır dediğimiz meydana doğru gidecek ve o davete icabet etme noktasında hiç kimse geri duramayacak. İbrahim aleyhisselama da Cenab-ı Hak diyor ki nasıl senin kuşların geldiyse benim kuşlarım da. Benim kuşlarımda kasıt burada bütün yarattıklarım benim yarattıklarım da öyle gelecek. Rabbimiz bunun için anlatıyor. İnşallah bizler de anlayanlardan oluruz. İnşallah bu noktada bizler de dertlerimize dermanı bu ayetlerin bize verdiği mesajlar çerçevesinden anlamış oluruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakit geçti ama iki tane soruyu çok sordu birkaç kardeşimiz. Ben zaten değinecektim iyi de bir. İsabet oldu. Bu iki soruya da kısaca cevap vereyim sözümü öylece bitireyim. Diyor ki bir kardeşimiz Hz. İbrahim'in Hz. İsmail ve Hz. İsak dışında da çocuklarının olduğuna dair bir şeyler okudum. Bu bilgi doğru mu? Bir ikinci soruda şu Hz. İbrahim'e verilen sayfelerle alakalı herhangi bir bilgimiz var mı? Birinci soruya hemen kısaca bir cevap verelim. Hadis kitaplarımızda böyle bir bilgi yok. Kur'an'da zaten olmadığını da gördük. Ancak İbni Kuteybe'de, İbnül Esir'de, Ebul Fida gibi bazı tarih kaynaklarımızda, Taberi'de bazı malumatlar var bu konuda. Mesela biz o kaynaklardan şu bilgiyi öğreniyoruz. Hazreti Sare anamız 127 yaşında El Halil'de vefat etti. Bir dahaki derste de o El Halil'deki mezarlarının kabirlerinin resimlerini göreceğiz zaten. Hazreti Hacer de daha önce vefat etmişti. Hazreti Hacer'in vefatını da Hazreti İsmail derslerinde göreceğiz. Şimdi Hazreti İbrahim Sare validemizin vefatından sonra iki evlilik daha yapıyor. Katura veya Kantura isimli bir kadın, hanımla ve Haccun isimli bir hanımla. Bu tarihi kaynakların bize verdiği bilgiler. Bu iki hanımla evliliğini yaptıktan sonra Allah Katura'dan dört Haccun adındaki hanımından da yedi tane çocuk daha veriyor Hazreti İbrahim'e. Dediğim gibi tarihi kaynakların verdiği bilgiler bize. Yedi orada dört orada ne oldu? On bir. Hazreti İsmail'le Hazreti İshak'la beraber sayı ne oldu? On üç. On üç tane çocuğunun olduğunu tarihi kaynakları bize söyler ama hadisler sadece İsmail ile İshak'tan bize bahseder, Kur'an-ı Kerim'de de sadece bunlar var. Tarihi anlamdaki o okuduğunuz bilgiler bu rivayetler çerçevesinde doğru. İkinci soruya gelelim. Hazreti İbrahim'e verilen sayfeler hatırlayın malum Ala suresinde o sayfelere bir vurguda bulunulur. Ahmet bin Hanbel'de de çok güzel bir bilgi okuyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, Yüce Allah tarafından İbrahim'e indirilmiş olan 10 sayfe Ramazan'ın ilk gecesinde indirilmiştir. İlk gecede ona indirilen sayfelerden bahsediyor. Tabi sayfa deyince aklınıza işte bir dosya gelmesin yani sayfa başka anlamlara geliyor. Yani bu genişçe bir aslında bir kitap şeklinde değerlendirilmesi gerekir. Tabi merak ediyor sahabe Allah hepsinden razı olsun. Var mıydı diyor onların bilgileriyle alakalı bir şey Efendimizde onun için Efendimiz'e soruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki İbrahim'e inen sayfeler içerisinde emsal, kıssalar ve ibretli sözler. sözler. Allah'ı tenzih, Allah'ı hamd, Allah'ı tesbih, Allah'ın yüceliğine, tevhidine ait işaretler ve ona hamd etmekle şükretmek arasındaki bilgiler bunların hepsi vardı diyor. Ebu Zer el-Gıfari bu yine birçok kaynakta geçen bir bilgidir. Aleyhisselatu vesselam efendimize sordu. Dedi ki: "Ya Rasulallah İbrahim'in sayfeleri içerisinde neler vardı?" Efendimiz aleyhisselatu vesselam dedi ki: "O kadar meseller, ibretli sözler vardı ki." "Var mı bir örnek?" dedi aklında Ebu Zer. Biliyorsunuz meraklı birisidir. Allah Resulüne de Halil'im diye hitap eder. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de dedi ki şöyle bir şey var aklımda bakın dikkat edin sözlere. Ey saltanat verilen sınanan ve aldanan hükümdar. Kim bu? Nemrut o hükümdardan bahsediyor. Cenab-ı Hak söylüyor ona ben seni dünyayı birbiri üzerine yığasın diye göndermedim. Fakat mazlumun duasını benden geri çeviresin. Ne demek bu? mazlumu bana yalvarmak zorunda bırakmayasın diye gönderdim. Çünkü ben mazlumun duasını kafir de olsa geri çevirmem. İbrahim'in sayfasında da bu var. Allah Resulü de bunu söylüyor zaten. Mazlumun duasının nasıl bir dua olduğunu biz hadislerden öğreniyoruz. Bu mesela Taberi'nin tarihinde Ebu Nuaym'ın Hilyetü'l Evliya'sında İbn Asakir'in Tarihu'd Dimeşk'inde geçen bir rivayet. Bir başka rivayette söyleyeyim. Onda diyor meseleler var. Mesela çok güzel bir şey anlatılıyor burada. Aklına mağlup olmadıkça akıl sahibinin belli saatleri olmalıdır. Ne demek bu? Yani gününü tanzim etmelidir saat saat. Bir saatini Rabbine dua ve münacata bir saatini yüce Allah'ın sanat ve kudreti üzerinde durup düşünmeye bir saatini geçmişte işlediklerinden ve gelecekte işleyeceklerinden Kendisini sorguya çekmeye yani muhasebe bir saatini de helalinden yeme içme ihtiyacını karşılamaya ayırma, ayırmak gerekir. Buradaki bir saat bildiğiniz, bildiğiniz 60 dakikadan oluşan bir saat değil yani günün bir saatini bir bölümünü yani. Bakın aklını gerçek manada kullananlara İbrahim'in saifesinden bir örneği bu tarihi kaynaklar bize aktarmış oluyor. İnşallah bizler de bunları anlamış oluruz. İnşallah bizler de bu dersin ana konusu olan itminan kavramını anlamış oluruz. Bunu elde etmek için Kainatla irtibatımızı bir Müslümanın kurması gerektiği gibi kurarız. Etrafımızda dönüp dolaşan birçok şeyi ayet gibi anlarız ve o ayetin gereğini yerine getiririz. İnşallah biz de biraz önce size verdim o madde ne olur onun üzerinde biraz durun. Zikrullahı, Allah'ı zikretmeyi gerçek zikrin ne demek olduğunu anlarız. Zikrimizi öyle yaparız. Eğer bunları yaparsak da fırtınalar durulur. Yüreğimize bir sükunet gelir, akıllarımız ikna olur, kalplerimiz tatmin olur, hayatımızda denge olur. Bu noktadaki kargaşadan, sıkıntıdan, problemlerden, sorunlardan da biraz olsun uzaklaşmış oluruz. Allah hepimize bunu nasip eylesin ve bizi Hazreti İbrahim'in mektebinden hayatımızın sonuna kadar ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.